Evet tekrar beraberiz Gezi Parkı özel programı devam ediyor. Merhaba yine biz. Evet öncelikle Deniz Bayramoğlu'nun yazısında açık gazete içinde de değinmiştik ama biraz daha ayrıntılı yer vermek iki konuyu bir arada ele almak anlamına geleceği için önemli. Yani hem bu torba yasa içinde internet kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler adı altında tam bir sansür getirme şeyi sanal ortamda işlenen suçlar diye başlayıp kişilik haklarının korunması diye devam ediyor ama adının veya gerekçesinin afili diline kapılmayın sakın bu bildiğiniz sansür yasası diyen Deniz Bayramoğlu meseleyi Gezi parkıyla başlatıyor aslında ona dayanıp. Evet şöyle diyordu bir an durun ve düşünün yıl mesela 2023 internete girip ki hala varsa demiş Google'a Gezi 2013 e yazıyorsunuz. Yani 10 sene öncesini yazıyorsunuz. Ve ülke çapında 5 milyon insanın sokaklara döküldüğü, 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda insanın kör olduğu, yüzlerce insanın yaralandığı olayla ilgili tek bir haber, veri, fotoğraf, yorum, video ve benzeri herhangi bir materyal bulamıyorsunuz. Tek bir karikatür ve slogan bile kalmamış diyor. Olam Olmaz mı bu durum diye sormuş okuyucularına. Cevabı da vermiş ne kendisi? Bal gibi olur. Bu muhtemel karanlığın ilk adımı bu hafta mecliste bir yasa tasarısının görüşülmesi ve muhtemelen onaylanmasıyla atılıyormuş. Yasanın resmi adı 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. Meclis komisyonunda yarından itibaren görüşülmeye devam edilecek. Yani bugünden itibaren görüşülmeye devam edilecek olan torba yasa içinde yer alan ve internet kullanımına ilişkin bazı düzenlemeler getiren yasa tasarısının gerekçesi pek afili doğrusu demiş. Sanal ortamda işlenen suçlar diye başlıyor. Sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi kişilik haklarının korunması diye de devam ediyormuş. ise yasa zoruyla kurulan birlik bütün kullanıcıların internet trafiğini yani her şeyin ama demiş diye eklemiş. Bu birlik tarafından 2 yıl saklanacak olması. Mahkeme kararı olmadan bakanlık hatta tip kararı olmadan... İnternet sitesinin kapatılması diye özetleyebileceğimiz yeni düzenlemeler var. Adının gerekçesinin afili dilde yazıldığına kapılmayın sakın diye uyarmış. Bu bildiğiniz sansür yas yasası. Hali hazırda da işleyen bir sansür daha, bir sansürün daha ileri bir adımı olarak nitelendirmiş. Bir adım adım izliyor Adım adım de. izliyor evet yani kimi izliyor ama. Türkiye'de internet sansürü yok mu ne diyorsunuz diye sormuş. O zaman şunu bilmiyorsunuz demektir demiş. Eğer yok diye düşünüyorsanız. An itibariyle Türkiye'nin kaç siteniz yasakta olduğunu bilmiyoruz. Bir sürüdür bu verilerin açıklanmasına izin yok. Bildiğimiz şu karartmadan önceki son verilere Çin ve İran'la beraber ilk üçte yer aldığımızda. Yani Çin ve İran gibi ülkelerin interneti oldukça kısıtlı bir şekilde kullanımı açan ülkelerin arasında ilk üçü paylaşıyormuşuz. Aslında bu kadar bu kadar yetmemeli diyor. Ama hala biz bundan sonra bizi bundan sonra ne bekliyor? Gerçekten tarihin bile silinmesi mümkün mü diye merak ediyor olursanız diye de devamını devamını getirmiş yazısın. Ama özet olarak da Çin interneti nasıl sansürledi? internet insanlığın bilgisini bilgeliğinin kristalleşmiş halidir diye eklemiş ve sanırım bugüne kadar internetin mahiyetine dair söylenmiş sözler arasında duyduğunun en şiirsel lafında in, ...insan bilgeliğinin kristalleşmiş hali olduğunu söylüyor ve Çin'deki yapılan e, uygulamalardan örnek veriyor. Mesela 2010 yılında yayınlanan Beyaz Kağıt isimli internet tutum belgesinde de bu sözlerin yansımış olduğundan söylüyor. E, gerçekten de kadim Çin kültürünün her hecesini hissettiren bir cümle olduğunu söylemiş. Evet ve yani ondan sonra da devam ediyor. Yani sansürün birinci aşaması dışarıya kapama Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içinde böyle çeşitli kanunlarla kapıyor. ChinaNet, GBNet, CERNNet ve CSTN Net diye üzerinden yapılması. De devletin ya da yarı devlet şirketlerinin üzerinden. Ee, ve ondan sonra sansürün ikinci aşamasında içeriği kapama, devletin birliği sözlü, e yer kapı. üçüncü aşamada içeriği kapama. Birincisi içeri içeriği, içeriği Öbürü de içerik kapaması oluyor. Ve bugün de kitlesel tutuklamaları artık. Yani şu üzerlerinde konuşulmuyor ama tutuklu yasaklara rağmen Çin'de artan bir dirençle yasaklara karşı koydukları ortaya çıkmış ve pek çok Eylül ayında daha yüzlerce mikroblog göz gözaltına almış, internet aracılığıyla hükümet aleyhine dedikodu yapan, yayan organize bir şebeke üyeliği filan. Ondan sonra da e, sitenin Amerikan vatandaşı, yatırımcı ve site yazarı Charles Şüven'in de tutuklananlar arasında lisanslı yayın kuruluşlarında devletten... ...Shuen'in faşilerle çekilmiş görüntüleri ve üzerinde cezaevi formasıyla bol bol fotoğrafları boy boy yayınlanmış. Bir de otosansürden bahsediyor yani. Evet ama Çin'de bu uygulamalar internetin ilk Çin'e geldiği yılda başlamış. Yani 1994'te başlamış. O tarihten bu yana da internet suçları nedeniyle tutuklananların sayısının halen bilen olmadığından bahsetmiş yazısında. Bu konuda birbirine tut, tutmayan rakamlar da telaffuz ediliyor... Ama anlıyoruz ki diye yazmış. Çinliler yasakları rağmen artan bir dirençle yasaklarda karşı koyuyorlarmış. Kendi yollarını da buluyorlarmış. Evet, Çin burada da tabii çok ciddi bir e, direnişle karşılaşması o, o, muhtemel. Hatta e, tamamen böyle olacağını düşünmek için çok sebep var. Bu arada biz diğer gezi davası e, meselelerine bakalım. Birisi Manisa'da bir dava başladı. 3. asliye ceza mahkemesinde 183 kişiyle ilgili ve davanın ilk gününde 38 kişinin ifadesi e, alınmış. Bir haberinde Ferdi Uzun imzalı bir haberde 31 Mayıs'ta başlayıp Haziran ayı boyunca tüm yurda yayılan gezi eylemlerine Manisa'dan destek veren ve haklarında dava açılan 183 kişiden 38'i dün 3. asliye ceza mahkemesinde savunmalarını yaptı diyor. Sanıkları da Manisa Baros'una bağlı İDEM, ilkeli Demokratik Çağdaş Avukatlar Grubu savunmuş. Tabii salonda duruşma sürerken Adliye Sarayı önünde de sanıklara destek amacıyla çok sayıda insanın yer aldığı da görülüyor. Keske bağlı sendikalar, emekçileri sendikaları, konfederasyonuna, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, CHP'ye Türkiye Komünist Partisi, TKP, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, ÖDP, Emek Partisi, Emep, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi yönetici ve üyeleri, her yer Taksim, her yer Direniş. Bu daha başlangıç mücadeleye devam sloganları da atmışlar ve bıraksan ağaç sadece gölge yapacaktı, şimdi tarifi imkansız meyveler verdi. ...diye mesela pankartlar... ...göze çarpıyor. Manisa direndi... ...direniyor, direnecek diye. Ee, böyle yani çok... ...şey... ...mücadelede devam ediyor. Canlı bir şey olduğu... ...görülüyor. Evet bir diğer haber de... ...Antalya'dan. Gezi eylemlerinin Antalya'daki... E, ...ayağına katıldıkları için... ...gözaltına alınanlardan... ...Fecir Ataseven ve Hasan Umut Baran adlı... E, ...iki eylemci... Serbest bırakılmış, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişler daha doğrusu. Doğun Haber Ajansı'nın haberine göre Antalya'da gerçekleşen Gezi Parkı protestolarına katılan bu iki kişi e, gözaltına alınarak e, tutuklanmışlar. Ata Ataseven ve Hasan Umut Baran e, dün de Antalya 1. Özgürlük Mahkemesi'nde ara duruşmaya katılmış sanıklar. Tahliyelerini istemişler ve... E, Suçun vasfının değişme ihtimali ve beraat etme olasılıkları fazla olan sanıklarında tutukluluk hallerine itiraz edilmiş. Kaç taraf tarafından. Ee, ve mahkeme kısa süren duruşma sonrasında sabit adresleri sabit olmaları nedeniyle de serbest bırakmış bu iki kişi. Evet. Bu tahliyelerden sonra gezit tutuklusu olarak 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan iki kişi kalmış. Alanya l cezaevinde kalmakta olan. Ayşe Deniz Karacagil ile Antalya Leytip cezaevindeki Murat Sezgin ve Mustafa Cihan Yılmaz. Üç kişiymiş. Üç kişi kalmışlar cezaevinde. Evet. Bu davalar devam ediyor ve yani yüzlerce kişiyi içeren sayısız davadan bahsediyoruz. Her gün bunları okuma durumunda kalıyoruz. Fakat her birinde de ciddi bir direnişin izlerini görmek, önünde adliye saraylarının görmek mümkün. Bir ilginç haber de radikalden İsmail Saymaz'ın haberi, hepimizin tahmin edebileceği ama e, haber olarak karşımıza getirilmediği zamanda e, sadece tahmin olarak kalan bir durum. Eliza meğer suçsuzmuş başlığını taşıyor. İlk daha gizli direnişin ilk günleri sırasında yoğun gaz nedeniyle sığındı. SDP binasında, Sosyal Demokrasi Partisi binasında gözaltına alınan ve ajanlıkla suçlanan yani dış ülke hesabına casusluk suçuyla suçlanarak sınır dışı edilen Fransız asıllı Eliza Couvet hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ortaya çıkmış. Yani oynanan e, Gülünç bile olmayan bir oyun. Evet Kuber İnsan Hakları Derneği'nde staj yapıyormuş. Gözaltına alındıktan sonra da emniyet üyesi olmadığı e, gerekçesiyle... ...SDP binasındaki eylemle e, sığınan oldu, olduğu için tutuklamış. Ama veya... şüpheli davranışları olmamasına rağmen... Şube davranışı şüpheli. yok muymuş? Bakın yabancılar şubesinde ise Kürtçeyi sonradan öğrenen Kürtler hakkındaki akademik tez hazırlamış olmasıyla evet. zaten şüpheli olarak görülmüş. O sonradan ortaya çıkmış <gülüyor> evet. işte. Kürtçeyi sonradan öğrenen Kürtler diye bir akademik tez. Oturma izni olduğu halde de mesainin olmadığı cumartesi günü sınır dışı ediliyor. Ekim, 12, 2000, Ekim 13 Ekim'ine kadar. ...şey olduğu halde hukuk dışı bir şekilde... Uy ...bir uygulamayla sınır dışı ediliyor. Şimdi yani bu bir kere bir dizi hukuksuzluğun... Yani ...hem gözaltına alınması... ...hem sınır dışı edilmesi... ...ve hakkında da soruşturma yapılması... ...tümü bunların... ...bir hukuksuzluğu... ...başka birer tür hukuksuzluğun... ...yani soruşturmanın o şekilde yapılması diyelim ortaya koyan şeyler hem yetkililer tarafından hem de bazı medya organları tarafından da acan olarak ilan edilmişti bu evet. 24 yaşındaki genç genç kadın evet. İstanbul'da gezi parkı gösterileri kapsamında polisin molotov kokteyli attıkları iddia edilen dördü tutuklu 36 SDP'li ile Sosyal Demokrasi Partisi üyesi ile ilgili iddianamenin sonucunda <gülüyor> haklarında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verilenlerde yer alıyor. ...bu 24 arasında... ...Eliza Kuvver de var. Tek suçu... yoğun gazdan etkilenip... ...binaya sığınması oluyor. <gülüyor> Ve dört gün... ...göz altında tutulmuş işte... ...demin sözünü ettiğim bir şey... ...o sorgun yönteminin de... ...hukuka aykırı olmasının... ...aykırı olduğunu söylememin... ...sebebi de buydu. Ve avukatının bilgisine... ...verdiği bilgiye göre... Anayasal düzeni alaşağı etmek, halkı isyana teşvik, molotof kokteyli atmak gibi suçlar var. Sorgusunda SDP Genel Başkanı Rıdvan Turan'ın partisine yaptırmak istediği, hayalini kurduğu tarzda arayıp da bulamayacağı eylemlere katılıp katılmadığı sorulmuş. Öf. Yani olağan deyip geçelim çünkü yoksa insan... Rahat yorum yapamayabiliyor. Parti ile ilişkisi saptanamamış ve oturma izni bulunmasına rağmen yabancılar şubesine gönderiliyor ki burada da bütünüyle bir bir dizi kanun güçlerinin kolluk güçlerinin ve hukuku uygulamakla güçlerin bir dizi hukuksuz kanunsuz işleri bunlar yapılıyor. Kumkapı'daki yabancılar misafirhanesinde tutuluyor ve Kürtçeyi sonradan öğrenen Kürtler hakkındaki tez araştırması da hakkında delil olarak gösterilmiş. Kendisini ziyaret eden, yabancılar şubesinde kendisini ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Melda Unur ve yine başkan Genel Başkan Yardımcılarından Milletvekili Sezgin Tanrıkul'una... ...SDP üyesi değilim... ...SDP'nin ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok... ...emniyette başka eylemlere... olarak katıldım mı diye sordular... ...ben hiç yasak eyleme katılmadım... ...beni ajan zannettiler... ...açıkça söylediler hatta... ...seni ajan zannediyoruz diye... ...evet... İşte ee, ...biliyorsunuz... ...Mehmet Al Alabor hakkında açılmış olan... ...bir imza kampanyası vardı... ...30 Haziran tarihinde açılmış bir imza kampanyasıydı bu... O zamandan bu zamana e, oldukça farklı şeyler değişti ve Mehmet Alabora alayında yürütülen e, iddialarla ilgili ikinci de ta, ikinci takipisi karalıda verildi geçtiğimiz hafta içerisinde bir teşekkür e, mektubu geldi bu anlaşma bu imza kampanyasına e, katılanlar için Levent Kazak tarafından gönderilmişti onu kısaca bir aktaralım. E, sesleniyor can diye seslenmiş bana mesela geziden beri istisnasız her gün o kadar çok şey oldu ki change.org'da gelen hatırlatma maillerine rağmen 30 Haziran tarihinde açılmış bu imza kampanyasını kapatmak için uygun bir fırsat bir türlü olamadı demiş arada da bir türlü gerçekleştiremediğimiz yüz bini bulunca ulaşınca bir ekiple birlikte Abdullah Gül'e Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e imzaları götürme vaadi de o kadar komik bir trajediye dönüştü ki bilhari film mi yapsak diyorum diye de sormuş Levent Kazak'ta. Yakın arkadaşı, aynı zamanda sanatçı Levent Kazak'ta. Ve kampanyanın kepenklerini indirirken bir iki satırlı teşekkür etmek istiyorum demiş sizlere. Bir linç eyleminin karşısında durdunuz, var olun. 6 ay gibi kısacık bir sürede her şey o kadar evrilip büküldü ki şimdi artık linççiler bile linç edilir oldu. Şaşırma çiplerimiz yandı diyor. Önümüzdeki günlerde bizlere ne gösterecek kim bilir diye de sormuş. Sadece sanat etrafında dolanarak söylüyorum. Satılan, kapatılan, yıkılan tiyatro ve sin sinema salonlarından, bütünüyle budanan operaya, baleye, oyunlardan, televizyon dizilerinden, devlet yardımlarına kadar uzanan sansürden... Tek elden Türkiye'nin tüm sanat politikasında belirleyecek olan kurallara kadar sanata müdahale hayasızca sürmekte demiş. Ve biliyoruz ki bu eşyanın tabiatına aykırı. Müdahaleciler tarihe baksa da görse de, tarihe baksa da görse demiş. Sanat kendisine karşı yürütülen savaşları hiçbir zaman kaybetmemiş. Hiç. istediği, istediği kadar e, ula, çabalasınlar diyor. Burada sinemanın, edebiyatın ve tiyatronun kökünü kazıyın oyuncuları linç edin kalmasın geriye hiçbir şey diye söyleyeyim eklemiş. İnsan ee, insan var ise orada o sanat yine bir şeylerden bir yerlerden yeşerir alır sonunda seni dünyaya kendi diline bir kez daha anlatır demiş. Uzatmayalım diye eklemiş. Bu kadar derdin arasında bize vakit ayırdığınız için imzalayanlara seslenmiş. Bize vakit ayırdığınız için bizi yalnız bırakmadığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız Levent Kazak imzasıyla da cevap verili gelmiş. Evet bunu bitirirken bugünü bir de güzel bir mektup bu çok. Bir de bugün Taraf Gazetesi'nde Hayko Bağdat'ın kısmen geziyle de bağlantılı yazısının Gezi ile ilgili bağlantılı olan kısmını şöyle bir sizinle paylaşalım istedim ben de. Yetişin darbe yapacaklar başlığını taşıyor bugünkü köşesinde, Gomalak köşesindeki yazısı Hayko Bağdat'ın bu tarafta. Diyor ki, yine darbe oluyormuş. Bu sefer yargı, emniyet mensupları ve onların uzantıları harekete geçmişler. Milletin iradesini savunmak için var gücümüzle saflarımızı sıklaştırmalıymışız. Bu olan bitene kayıtsız kalabilmek için ya kör... Ya da komplonun birer parçası olmamız gerekiyormuş. Senin kanki gazetelerinden bu. Ama artık okumuyorum dedi. Belki rotasyon yaparız. Evet. Bir sen bir ben okuruz. Evet evet. Olabilirdi diyor. Gerçekten ikna olabilirdik aslında diyor Bağdat. Ve şöyle devam ediyor. Bürokratik bürokratların teamülden gelen huylarının tekrar ettiğine inanır. Seçilmişlerin yanında olmak için verirdik hemen. Niye yapamıyoruz bu kez? Eğer Gezi sürecinde 80 vilayette 3 milyon 800 bin insanın demokratik hakkını kullanarak sokağa çıkmasına darbe teşebbüsü demeseydiniz. Yüzlerce insanın hayatını kurtaran divan otelini, Bezmi Alem Camii'ni darbenin merkez üssü olarak pazarlamaya çalışmasaydınız. Allah adına yalan söylemeyen, tırnak içinde darbeci müezzini yaban ellere sürmeseydiniz. Sivil toplum örgütü temsilcileriyle önce makamınızda görüşüp sonra onları karakollarda çırılçıplak aratmasaydınız. Mısır'da vahşice öldürülen masumlar için ağlarken bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi ölmüş diyerek gencecik çocuklarımızın cenazelerine hakaret Etmeseydiniz Gerçek darbecileri Yargılama imkanını bulmuşken Önünüze gelen muhalifi Cezaevlerine yollayıp Bu tarihi fırsatı tepmeseydiniz Ahmet Şık Nedim Şener Darbe komutanları ilan edilirken Bir kitap bazen Bombadan daha tehlikelidir Demeseydiniz Diye devam ediyor Bugün parmak sallayıp hesap sorduğunuz Savcı Muammer Akkaş Dört yıldır elinde tuttuğu rant dosyasında bir tane devlet uyu sorgulamış olsaydı demiş. Ve sonunda da yalancı çoban türküsünü masalını söyleyerek de bitirmiş. Biz de bitirelim isterseniz. Biz de bitirelim. Evet ufak bir parçayla bitirelim. Ee, kara güneşten yoksullukta. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu beton manroların kentinde çıkısı sokakların senin olsun Kurudu döküldü gönül bahçesi yalan